Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlak. Ben Tan. Teknik masada Volkan ama sadece teknik masada değil aynı zamanda burada. Ee, bizimle beraber olacak Volkan sesini bir alalım. Merhabalar. Ha, i̇spat olunmuş buradayım, olsun. Buradayım buradayım. Buradayım. Konumuz Cüneyt Bolak. Geçen haftadan beri devam ediyoruz. Radyodun hiç ayrılmadık. Hiç ara vermedik. Hiç ara vermedik. En tarih Yalnız'un soluklu radyo programını yapıyoruz. Soluksuz elimiz. <gülüyor> evet. Geçen... Hafta yine... Heavy Metal ve futbol evet. üzerine bir programdı müzik müzikiyi ve futbol müsüz hepsi metal ağırlıklıydı Ağırlık, Heavy metal evet. seven futbolcular evet, ağırlıklıydı evet. Heavy metal ve futbol kültürünün çakıştığı noktaları da bahsettik tabi tabi o, o, o da önemliydi ee, bir heavy metal fan ve futbol fan arasındaki ilişkiyi de değinmiştik Şimdi müzik ve futbol ilişkisine yine Cüneyt'le devam ediyoruz. Bu sefer heavy metalden birazcık galiba rock'a yani, mı? Yani evet. Bazı metal parçalar da olacak. Bazı rock parçalar da olacak. Gene gitar bazı müziklerden bahsedeceğiz. Onları dinleyeceğiz. Onlarla ilişkili hikayeleri anlatacağız. Mesela şöyle başlayabiliriz programa. Bence Ama başlamıyor. Ama hepsinden önce tabii ki Eduardo ha. abimize saygımızı, sevgimizi dur. sunmak ha. üzere köşemizi ee, bir yapalım. Eduardo Galeano'nun O Gölgede ve Güneşte Futbol kitabından güzel bir parçayla açılışı yapalım. Sonra bol müzikli, bol sohbetli Libero programına güzel bir açılışı olsun. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Öner Eğlenceler 1950'de dünya şampiyonluğunu tadan Uruguay takımında oynayan Julio Perez çocukken en beğendiğim futbolculardan biriydi. Ona çılgın ayak adını veriyorlardı. Çünkü havada sanki parçaları ayrılıyordu ve rakip oyuncular gözlerini ovuşturarak bacaklarının bedeninden ayrılarak bir o tarafa, bir bu tarafa uçmasına inanamıyorlardı. Bu olaycı hareketleriyle birkaç oyuncuyu saf dışı bırakan Julio Perez geri dönüyor ve şeytanlıklarına yeni baştan başlıyordu. Biz seyirciler bu cambazı alkışlıyorduk. Onun sayesinde biraz gülüp rahatlıyor, deşarj oluyorduk. Birkaç yıl sonra Brezilyalı Garinçayı seyretme Fırsatını buldum. O da top oynarken şakalar yapmaktan geri kalmıyordu. Ulatmaya yaklaştığında bazen geri dönüyor ve alınan zevki artırmak için her şeye baştan başlıyordu. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol, Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet Cüneyt, ee, Eduardo Galiano'dan önce bir giriş yapar gibi evet, oldun. Sen... Engelledik, topu ayağından evet. aldık ama tekrar aldın topu. Aldım ve... Kusura e, tam... bakma, mahallenin abisi geldi. Topu ona bir vermemiz lazım. Ben topumuzu keseceğim şimdi <gülüyor> komple. da <gülüyor> e, keseceğim. Keskin e, gitar terleriyle, çelik terlerle keseceğim. Gibson diye bir e, gitar firması vardır. E, çok Les Paul diye bir e, gitar üreticisi bir arkadaşımızın... Arkadaşımız dediysem dedem yaşında bir insan. Gitarım? Kurduğu e, Amerika. Amerika. E, ve e, bu Gibson markası hani top markalardan bir tanesidir. Rock Metal artık ne varsa bu gitar kullanan camiada 2014'teki Dünya Kupasından önce de Gibson firması kendi sitesinde rock sever, metal sever, gitarlı müzik sever, e, futbolculardan bir 11 oluşturmaya karar veriyor ve bunu da yayınlıyor. Ve kaleye e, Amerikalı yani Birleşik Devletler'den Markus Hahneman'ı koyuyor. Koya koyar yani. Evet, e, neden onu koyuyor? Çünkü o arkadaş da e, gitarlı müzikleri hmm, bayağı meraklı bir insan. Seattle, Colorado gibi takımlarda oynadıktan sonra İngiltere'ye geliyor. Fulham'la e, ilk başta transfer oluyor. Kaleyi alamıyor. Şansını zorladıktan sonra Fulham o zaman ikincilikte e, birinci ligde çıkıyor. E, İbrahim altı sayında kulaklığını çırlatalım bu vesileye Fulham demişken. Fulham taraftar mı evet. kendisi? Güzel. Birinci lige çıktıktan sonra Fulham bizim Markus Hahnemann kaleyi kaparım diye düşünürken başına dünyadaki en korkunç şeylerden bir tanesi geliyor. Juventus'un artık istemediği kalecisi Van der Sar Fulham'a geliyor. Çünkü Juventus rekor bir rakamla 33 milyon liret zamanın parasıyla bir para ödeyerek 32,5 milyon pound falan parmadan. Man Manchester öncesi o zaman Tabi tabi bir dönem Fander Sar'ın evet, kariyerindeki evet, evet. karanlık günler. Evet. evet. Juventus'ta hani zirve yapmışken Juventus'tan e, bu fonun gelişiyle yollanıyor. Hayırlı. Çünkü çok fazla para veriliyor. Yani Juventus bununla ilgili kötü bir karar mı aldı? Almadı. Hala da görebiliyoruz bu fonu kalede. Hahnemann'ı hiçbir yerde göremiyoruz çünkü <gülüyor> <gülüyor> emekli. Gitarın başında. <gülüyor> evet. Ama yani ağz da oynayarak emekli olmadı. Fulham'da kariyerini devam ettiremeyince Reading'e gitti ve Reading'de 276 maça çıktı. Ondan sonra Wolverhampton'da, Everton'da da oynadı ve 13 sene içinde 330 maça çıktı. Kendisi sıkı bir heavy metal dinleyicisi. Hatta Reading gruplarından ehm um, bir tane şarkıda bile yer aldı bir trash hmm. metal grubu. Omega diye bir şarkıda yer aldı. Orada da ne yaptı dersen çığlıklar attı, bağırdı, çağırdı. Back kaleye vocal. Evet Gibson. E, şey kaleye, diye bağırıyormuş geriden. Allah'ını seven defansa gelsin diye <gülüyor> back vocal'da. O da en arkada tabii. Gibson kaleye Marcus hanemanı koymuş. Defansa gelince e, bir tanesi çok tanıdık bir isim. Alexi Lalas, e, nereden tanıdık derseniz... ...94 Dünya Kupası'nı, Amerika'daki Dünya Kupası'nı izleyenler... ...uzun saçlarıyla, kırmızı sakallarıyla Arzendam eyleyen e, defans oyuncusunu belki tanıyorlardır. Yunan bir profesörün ve Amerikalı bir şairin futbolcu oğlu olarak. Bunu bilmiyordum. Bir taraftan e, Lalas'ı e, sahada gördüğüm anda... İlk başından beri farklı bir tipoloji olduğunu ilk izlediğim andan beri biliyordum ama e, nedense herhalde adam şey demiştim yani hem müzik yapıyor bak o zaman bile hem top oynuyor ama böyle ailesine bakmak bir şekilde aklımıza gelmemişti ama demek böyle bir geçmiş de varmış. Evet biraz e, isyan etmiş aileye galiba. Öyle bir şey tarafı ama bir yandan da Avrupa kökenli olduğu için de herhalde e, kalkıp e, Amerikan futbolu oynayacağına... Çocukluğunda Onların soccer iyi. dediği evet. <gülüyor> futbolu oynamaya başlamış. E, çok müzik sever bir insan. Kendisi de ginger yani kızıl. Renk olarak kızıl hani şey olarak değil de kalp olarak değil de. Renk olarak kızıl anlamında ginger diye bir e, grup kuruyor. Defansa... Zaten hiçbir kızıl... Kendisine cincik adı vermedi. Yine <gülüyor> <gülüyor> Yani eğer ben, komünist hareket daha başında da bitmişti bence. Kendine cincik deseydi. Çay gibi. Cincik bir araba markası falan olur ancak yani. O da hiç kızıllıkla çok alakası olmaz. Bildiğimiz yani kızıllığa alakası şu yok. Şu şeylerdeki havaalanlarındaki. Hmm, hareket hava sensörlü alanlarındaki... şeyler evet. evet. E, i̇ki tekerlekli cihazların adı aslında. İsveçli Jonas Olson savunmada konuşmuşlar evet Hı -hı. bu da um, futbolculuğunun yanı sıra çok iyi bir gitarist ve de bir müzik fanı Hı -hı. yine İsveçli karanlık metal gruplarının evet yörendi. yani hani bunu geçen programda bahsetmiştik insanlar hani İsveç'te Norveç'te Danimarka'da Finlandiya'da doğduğunda bu müzik işleriyle birazcık daha doğru iletişim bence kurabiliyorlar ve doğru grupları, müzikleri kendilerine seçebiliyorlar. Saç bu falan. coğrafyadan ziyade ama oradaki müzik kültürüyle ilgili bir şeyler. Biraz çok onunla ilgili. Geçen evet. programda evet. da anlatmıştın evet. hatırlatalım. İsceşte işte çok güçlü bir herhalde heavy metal grup geleneği olduğu En gibi. azından hani 80'ler sonrasında gelen. Bir diğer defanstaki oyuncu olarak çok tanıdık Slaven Bilic var. Everton ve Hırvat döneminde forması giymiş. Evet, Everton forması giymiş olan e, Slaven Biliç'in kendi zaten rock grubu var. Sevdiği gruplar arasında Slayer, AC/DC, Iron Maiden, Megadeth gibi hani hafife alınmayacak Bilç gruplar. abimizde özel parantez açmamız gerekiyor e, yani, mu şarkıda? Kendisi hani şahsına münhasır. O zaman Konuk listemizde Biliç'i yazıyoruz. Böyle çok rahat bir şekilde yazdım dikkat Direkt. ediyorum. E yani ama... Daha geçen sene tercümeyi aldık burada. E şey, yavaş yavaş <gülüyor> diyoruz. Ee, şey, programı ama biz değil Cüneyt yapacak. Yayında sigara içmek isterse. Ne yazık ki mümkün değil. Yani. Biliç bile olsa. Şey Biliç bu sigara mı içiyor? Ee, bir dönem hatırlarsın belki kulübede i̇çer, sigara içer. içtiği için ceza, ceza aldı. Hmm. Beşiktaş'ta kenarda maçı izlerken. Tüt Neyse konumuz e, tütün değil. Evet tütün değil. E, sol e, bekede Layton Baines. Yine bir Everton'da. Futbolcu. E, bu arkadaş biraz daha metalden çok indie rock e, semalarında e, dans eden bunlarla ilgili e, bir arkadaş... Orta sahaya geçeceğiz ve geçen program kendisinden yine bolca bahsettiğimiz Steve Harris ve Iron Maiden'a geleceğiz. Yani futbolla ilgili ve müzikle ilgili herkes zaten Steve Harris'in ne kadar iyi bir futbolcu olduğundan bahsediyor. Herkes onu 11'ine yazmaya çalışıyor. Hakikaten iyi top oynuyor. Yani bir yetenekmiş evet. galiba Steve Harris. Yani hani West Ham'la yürüse herhalde onu bayağı bir süre izleyecektik Premier League'de. Ee, videolarını yine YouTube'dan izlemek mümkün. Bayağı inanılmaz çalımlar. Allah Allah. Asistler, saçlar. Hep beraber güzel güzel gidiyorlar. Ee, yanına orta saha göbeğe Smith's'in gitaristi. İngiliz e, grup Smith's'in gitarisi. Morrissey'den belki. Johnny Marr e, koyuyor. O da bir Manchester City e, fanı. Ve şöyle diyor. E, City için üretence iyiydim. Beni alabilirlerdi. Yani hangi dönemde dediğine de bakalım. <gülüyor> evet tabii. Yani. Şimdi <gülüyor> hangi yani, dönemin Manchester e, City'si? Evet yani hani <gülüyor> Arap milyarderler onu e, almak isterler mi takımı? 2005 <gülüyor> öncesi Manchester City'si. Bilmiyorum tamam, ben de oynarım <gülüyor> orada. <gülüyor> 1980'lerde belki de bunu biraz e, kinik olarak söylüyordu olabilir. Olabilir. Manchester stili Gallagher kardeşlerden hangisiydi? İkisi de Manchester City. Noel. Noel ve Rory miydi? Rory Hı -hı. Gallagher. Ne, da... ne, ne dediniz ismi? Oasis, Oasis grubunun. Hayır ee, Rory Rory. Oh, baby. Önce bir Rour bir de Rory. <gülüyor> evet tamam. <gülüyor> onlar da Manchester stililiyle iyi biliniyorlar hatta. Evet. Bana yani birazcık da şeymiş gibi de geliyor yani hani Manchester City onlardan faydalanıyor? Artık onlar mı Manchester City'den faydalanıyor? Çünkü hani ee, Oasis'in Britpop'la beraber böyle çok yükseldiği işte İngiltere'de bir adet vardır. Ne zaman bir grup çok sevilmeye, çok satılmaya başlandığında yeni Beatles gibi bir e, duygu oluyor insanlarda. O dönemlerde bir Manchester City taraftarlıkları belki de endüstriyel futboldan biraz öncesi ya da Araplardan biraz öncesi olduğu için çok e, farkına varmıyorduk. Ama hani şimdiki dönemlerde devamlı bir... O asist gösterme, işte bakın bunlar da tribünlerde, bu da tribünlerde, bu da taraftarımız. bir Böyle bir komple bir reklam kampanyasıymış gibi geliyor ama daha önce söylemiştim Manchester diye de bir sempatim illaki var. Kun Aguero'dan dolayı. Evet, senin öyle bir <gülüyor> defektin var diyelim. Evet. <gülüyor> evet orta sahada Manchester stili Johnny Marr'ın yanında kimler var başka? Steve Harris vardı ve de Sandro var. Bu da Tottenham'ın senin sevdiğin. Brezilyalı. Evet, O sakatlık olmasaydı aslında Dünya Kupası'nda çok daha iyi yere gelebilirdi. Kadroya girememişti hatta on dost edeyim yani. Bir ismiş. Evet. Ama canavar gibi çünkü orta sahada Paulinho and... var şu anda mesela Tottenham'da. Paulinho'nun iki katı daha iyi bir aslında Brezilyalı anladım, oyuncu. Anladım. Evet yani. Ama eline gitarı aldığında da iyi. Biraz daha yumuşakçalar. Bostanovalar, sambalar. <gülüyor> ee, yani o da içinde var, gelinde var. Yapacak bir şey yok. Diğer orta sahadaki isim... Evet, evet. E, ...futbolcu olarak insanları heyecanlandırabilecek. toplum severleri heyecanlandırabilecek. Ama e, müzik severleri çok da heyecanlandıramayacak bir isim <gülüyor> yaptığı şeylerle. Glenn Hodel Ve 80'lerde evet. yaptığı şarkılar yani yapmaz olaydı dediğimiz şarkılar <gülüyor> evet, ama yani bunlar hani tarihin tozlu sayfalarına değil YouTube'un sürekli e, refresh edilen sayfalarında hep karşımıza çıkmak üzere şey olarak mı, komikli video olarak mı paylaşılıyor yoksa <gülüyor> yani bir tane arkadaşım var e, Tottenham taraftarı Neville e, bu e, futbol ve müzikle ilgili program yaptığımı duyduğunda e, programa konuk olduğumu duyduğunda ...beni bunlara yönlendirdi... ...ve hani bu şarkıları... ...işte bunlar pop şarkıları... ...bunlar çok hiler... ...işte bunlar ben hala dinliyorum... ...gibi yaklaşabildiği durumlar var... ...herhalde insan sevdiğini sevince... ...biraz kulağa Peki, sağır Peki ne Neville Hodel mu seviyor... ...yoksa müziğini mi seviyor şimdi orada... Herhalde Neville, Neville Tottenham'ı seviyor ya... Yani. <gülüyor> ...Neville e, Tottenham'ı tamam. sevdiği için... ...onla ilgili ne varsa... ...ne yaparsa yapsın evet, dinleniyor... Yani. ...ilgileniyor yani... Ee, ...şeye geçmeden önce... Folkretik ilgisine geçmeden, geçmeden önce belki bir müzik dinleyelimdiriz. Dinleyelim, ama hodl dinlemeyeceğiz galiba. Onu yok alayım. yok ama ama. <gülüyor> Onun yerine e, Johnny Marr'ın içinde bulunduğu Smith grubunun bir şarkısı sözlerdi. Yani zaten şarkının adı da e, tatlı hollygun. Tatlı. Evet. Yani hollygun tatlı bir yanı yok ama o dönemde e, Böyle... çok fazla fajanın olduğu hollygunların artık iyice azı. Neden ona? Gemi aziye aldı. Gemi azıyı evet, aldığı e, dönemler ve e, Morrissey şarkının sözlerini de yazan Morrissey hmm. biraz Thatcher hükümetini e, eleştiriyor, genel olarak insanları eleştiriyor işte. Ya onlar bizim çocuklarımız ya öyle yapıyorlar ama işte aslında işte sebepleri var. Fılan konusuyla dalga geçtiği bir şarkı. Smith'sin Sweet and Thunder Hooligan. I love you for my love, for my love, love you just for my love Don't blame the sweeten times I'm really done, really be done Because I'm never, never, never, never again And in the midst of life we are in death, etc But I'm really done, I'm be really be Because I'm never, never, never again And in the midst of life we are in death, Buradayız. 94.9 Açık Radyo'da. Cüneyt Bolak konuğumuz futbol ve müzik, rock müzik hatta kadro konuşuyoruz. Evet. Gitar severler kadrosundayız galiba. Evet, Gitar mi? Manchester yeah. City taraftarı. E, Smith's'in gitaristi. Johnny Marr'ın. Ee, sebebiyle bir Smith parçası çaldık. Sweet and Tender, Hooligan onların da böyle futbola ve futbol taraftarlarına dair yazdığı güzel bir evet, parçaydı. Morrissey, bu. Manchester United taraftarı bildiğim kadarıyla. Futbol taraftarına dair demeyelim de Holiganların Hooliganları. evet. bu işte e, onlar da futbolda münferit tarafları. vakalar dendi bizdeki gibi İngiltere'de de o işin çok münferit olmadığını bunun bir kültür olduğunu ve çok da Orada münferit bir olarak şey söyleyebiliriz. Tam olarak kişiyi de gösterebiliriz. Thatcher aslında tabii, münferit tabii. vaka evet, olarak. Evet. Demir böyle yapmasa yani çünkü 80'lerde bu olay da çok güzel aslında. Yani başa çıktılar. Tabii. Çok korkunç facialar yaşandı. Ama çok da manipüle ettiler Hizbura faciasını. Ki hala o... davası Top devam ediyor ondan. Aslında onda. şey artık sonuçlandı gibi ve nasıl manipüle edildiği de ortaya çıktı. Yani özür dileyecek bir şey. Liverpool taraftarlığı suçlanmıştı orada ama neyin nasıl olduğu sonradan ortaya çıktı. Evet. Yani, e... Şu anda ama baktığımızda hani televizyonda tabii bir tabii. maç izliyorken hani... Ama bu bütün kadar... Avrupa'da halloldu olmuş. Evet, şey yani. yani Almanya'da da halloldu. Yani Biraz yani, da Endüstriyel Futbolu'nda... E, Türkiye'de 80'lerde ciddi taraftar kavgaları vardı. Yani o 80'lerin... Ee, birazcık depolitize dönemlerinde futbol taraftan artık kimlik olarak o işi çok abartmaları. Daha sadece ona yapışmaları ve bunu ciddi şiddetle Çünkü yapışabilecekleri başka bir şey başka bir kalmamış. kalmamış. kalmamış. Yani. Ama İngiltere'deki hikaye bir taraftan başka da türlü ilerliyor. Yani işte madenlerin kapatılması var. Madenciliğe karşı büyük saldırılar var. Aslında işçi sınıfına karşı büyük saldırılar var. Dolayısıyla aslında her ülke kendi hikayesini yaşıyor. Ama bir taraftan da ayrı... ...genelde de aynı dönemleri denk düşen böyle bir ciddi bir futbolun içine şiddetin girdiği dönemlerden bahsediyor. İtalya'da da hakeza evet. aynısı dönüyor bildiğimiz. Evet senin kadron da senin değil de. Benim ablasın. değil de bu Gibson gitarlarının e, 2014 var. Dünya Kupası öncesinde e, müzik sever, rock sever, gitar sever en azından... E, ...futbolcular üzerinden kurduğu bir kadroda... Forvet'e geldik. Forvet'e gelmiştik. Forvet'te e, koymaktan hiçbir sıkıntı duymayacağın bir isim. Dünyanın Leblebi gibi gol atan insanlarının başında gelen... ...Arjantinli Leo Messi var. O da e, şey yapmayı, gitar çalmayı çok seviyormuş. Bunu bilmiyorduk. İyi oldu yani evet, bu. Bu bilgiyi not edelim. Gitar çalmayı seven ve... Kon, konuk lisesini Messi'de Hemen alıyoruz. ben arıyorum evet, Barcelona'yı. <gülüyor> e, Manchester City... Iı, ...taraftarı olan Oasis grubunu çok seviyor. Ve hep de bir Manchester City'e mi gider Barcelona'dan sonra? Nereye gider konularında bir Messi ile ilgili şeyler var. Belki hani o çok seviyorum diye Manchester City'e... Orada o da aklını çelmek için başvurulu çekiyor Zabaleta ile beraber ama... Zabaleta çok sevdiğim bir topçu bu arada... Ee... bayağı övüyor. Absolutely amazing. Their songs are incredible. aslında artist. Ya inanılmaz Kli klişeler. şey aslında. Yani hani onlarda hani vazgeçemiyorum. Hiçbir hiç ben de böyle bu araştırmayı yapmadan önce hani Messi ile ilgili hiçbir araştırma yapmamıştım hayatımda. Ve böyle bir şaşırdım yani. Çünkü hani Güney Amerikalıların müzik zevkleri biraz daha farklı oluyor aslında. Böyle Avrupa İngiliz aşırı İngiliz bir grubu çok seveceği. Evet evet. bir taraftan çok erken yaşta geldi aslında Barcelona'ya ama yine de geldiği yer Barcelona'ydı evet, yani. yani. O yüzden değişik. Ama Arjantin'de özellikle rock and roll bayağı bir e, trend bir şey müzik tarzı. Hmm. Tamam o aslında rock and roll değil ama yani daha rak grubu olarak söyleyebilirim. Bakışlarım da bir <gülüyor> değil tabii canım. Ben Ay, hani Arjantin'de tamam, ne dinlerler oluyor, işte? Tango dinlerler falan diye böyle biz. Bence o... aklımıza gelen ilk bunlar Messi, ama Oas... çok önemli bir rakın roll akımı var bir rak müziği severlik var yani. Ya açıkçası. işte şeyde Messi de galiba kendisini mecburun akım içerisinde görüp sonra da Oas'ta kaçmış galiba. Yani kendi müzik sevgisi Oas'ta kaçmış. de hoşlandığı bir kız Oas'ı seviyordu. Ha. Hani bir de onu mu düşüneceğim? <gülüyor> zaten hani <gülüyor> bir sürü şey Şeyle uğraşıyorum derken. Demir alayım gitarım Diğer yanındaki, çalayım. yanındaki, afordeteki ya arkadaşı buraya da e, aslında bir müzisyeni koymuşlar. Futbolcu değil de bu arkadaş da Casabian e, gitaristi Serce Pizorno, İtalyan kökenli. Bir Biyan, arkadaşımız. Pizzaro mu diye baktım hatta. Nerede? Evet. <gülüyor> Zaten iki tane pizzaro vardı, üçüncü fazla olurdu herhalde. Evet. Serce e, Sergio Pizzorno. Lorenzo Piz Pizorno. Bu arkadaşımız biraz şeylere meraklı, insani olaylara duyarlı bir arkadaş. Ve 2012'deki Soccer 8 Charity Game'de Volkan'ın... Nefis bir gol atıyor. Anlatabileceği, belki bize tarif edeceği bir gol atıyor ve ona pastıyorum. Yani yanılmıyorsam yine yakın markajda da ele almıştık aslında Sergio Lorenzo Pizorno'yu. Ehm... Yani o maçtaki golü hakikaten her futbolcu da atamaz öyle söyleyeyim. Ceza sahasının işte kaleye sol çaprazdan baktığınızı hayal edin. Ceza sahasının dışından gelen topa hiç durdurmadan, şey yapmadan tek vuruşla uzak köşeye doğru güzel bir aşırtma gol atıyor. Hakikaten de oyuna hani yeni girmiş, topa ayağına ilk defa değen güzel bir vuruş yaparak eee takımına golü kazandırıyor ve hakikaten de hani bir yardım maçı ama sanki bir Kupa kazandırmış bir gol atmışçasına seviniyor. Bir, biraz da öylesine bir futbol sevdalısı bir is, insan. Kendisi işte e, ailesi İtalyan göçmeni Cenova'dan göçüyorlar. Hem Cenova futbol takımına dair ayrı bir sevdası var. Ama Leicester'da büyüyor. E, Leicester'da büyüdüğü süre içinde de e, işte Kale kariyer... kariyer. İngiltere'ye Leicester'da diyorsunuz. Evet evet İngiltere'de Leicester'da orayı hemen... Ben Biraz de bu arada ile ilgili bir şey söyleyeyim tabii. Ee, Biliyorsunuz Liguria, Cenova'nın içinde yer aldığı Liguria bölgesi. İtalya'nın Kızıl bölgesi olarak anılan ve geleneksel olarak... Ginger anlamında. <gülüyor> <gülüyor> Aslında olabilir yani. Kızıl derken partizanları değil tabii yani. İtalya'daki sosyal demokrat, sol partileri daha ginger evet. Ama yani geleneksel olarak solo oy veren, entelektüel düzeyi yüksek, sanatsal olarak da birazcık daha fazla böyle poz veren bölgelerden birliği ligi. Genoa taraftarı olması anladığım kadarıyla. Genova, evet taraftarı. evet. Tabii tabii Heh. formayı giyip tribünlere çıkmıştı. Çok var Cenova'da. Leicester'da büyüdüğü için de Leicester'ın işte altyapısında oynamak isterdim ve futbolcu olmak isterdim. ...diye kendisinin yaptığı açıklamalarda var röportajlarında. İşte orada hani böyle ilkokullarda kariyer yönlendiricisi olur ya... ...ben futbolcu olacağım diye bir çıkışı var ama... ...sonunda yardım maçlarıyla idare etmek durumunda kalmış. Gene işte, Müziği de iyi yani. Yani gene işte futbol mu müzik mi konusunda evet. bir tarafı seçmiş insanlar... ...yani ikisini birden aynı seviyede yürütmek... Allah'a mahsus <gülüyor> İkisini de aynı yerde yürütmek Bak, 12. adama geçelim Jerman Burgos'a Atletico Madrid'in yardımcı hocasına Mahsus olmuş belki de Nadir insanlardan bir tanesi o da e, Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'in kalecisi iken Ki Atletico Madrid'in 2. ligde Oynadığı dönemlerden sonra işte 2000 ya da 2001 e, 1. lige Çıkışının o dönemlerinde kalede oynuyor. Ve o sırada yaz tatillerinde albüm dolduruyor. Rock and roll albümü dolduruyor ee, hem de. Ama işte ben Burgos'un biraz hani albümlerinden şarkılarından biraz dinledim ve hani İstanbul'u bilen izleyicileri, dinleyicileri pardon. Hani karavan rock bar vardır. Canlı müziğin heavy metal, hard rock ya da rock and Roll müziğin çalındığı. Çok hani üst seviyede Göremedim açıkçası. E tabii canım yani bir işte şey olmamış. Ama yani Cüneyt'i şey de olmamış. beğendiremiyoruz ya. Yani adam neler yapmış <gülüyor> ya. Yani hani dedin ya futbolu müzik yani işte elimizde bu bak kardeşim. Evet, <gülüyor> malzeme <gülüyor> bu. Ha <gülüyor> bu da hep kalecilerden geliyor ve, dört ve tane İspanya'dan yani? yani. Dört ee, tane kaleci, abi. Tabii İspanya kolay değil yani. Arjantin'de. Arjantin'deki rock'n'roll akımının bağlantısı işte oradan. Arjantin'de o zaman şu 11'den çıkalım. Ben Arjantin'le ilgili bambaşka bir arkadaştan bahsedeceğim. Güzel. Çok hani e, en süre futbol içinde bilinen işte devamlı ismini duyduğumuz işte bir Messi değil, bir Batistuta değil. Dario Dubrois diye bir arkadaş. Hep alt liglerde oynamış e, Arjantin'de. Victoriano Arenas diye bir takımından haberim bile yoktu. Ne takımı? Arjantin takımı. Şey, Alt takımı. Boyneser resim yani mi? Muhtemelen. Ee, ve Deportivo Paraguay <gülüyor> takımlarında oynamış. Ve e, çok şahsine münasır bir insan bu da. En suya futbola kesinlikle karşı ben bu futbolu e, para için oynamıyorum. E, zevk aldığım için oynuyorum diyen bir insan. Ve e, futbol sevgisi kadar da bir death metal aşığı bir insan ki eğer Dario Dubrovis ismini insanlar Google ederlerse görsellerde karşılarına çıkacak olan e, portrelerinde e, korkutucu e, makyajıyla canavarsı makyajıyla kis kis grubu bir yani kisten bile daha korkunç olabilir tabii tabii daha korkunç e, makyajlı olan bir insan e, maçları da böyle çıkıyor korkunç makyajlar yaparak İzin veriyor e, tabii profesyonel endüstriyel maç olmadığı için e, yok normallik maçı yani ikinci lig maçı ee, ve hani bir yerden sonra bunu fark eden Arjantin Futbol Federasyonu diyor ki hani sen cezalandırırız yok. yani makyajını sil böyle şey olmaz hani korkutuyorsun bizi darıyor <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun yani gibi darıyor da hani takımının herhalde e, sıkıntı yaşamaması için makyajını siliyor ama bu sefer de işte içine metal müzik e, metal gruplarının tişörtlerini giyiyor hatta e, forma reklamlarını çamurla karalayıp Yapıyor. evet maçlara Hı -hı. bu şekilde Oo. çıkan bir insan ve e, e, herhalde ikinci likteki Arjantin ikinci likteki şeyde formu reklamları da herhalde Rosario lastikçilik gibi yani böyle işte... şey küçük kobi Arjantin kobisini mağdur etmiş yani arkadaşlar <gülüyor> Diego Sorayı. inşaatçılık evet <gülüyor> Enteresan yani, adammış. Ben sevdim. Evet. E, futbolculuğundan çok bu yönüyle hani bizim bu taraflara gelebilen bir insan e, çok genç yaşında da e, aramızdan ayrılıyor. 34 hmm. yaşında aslında futbolu bırakıyor bir sakatlık yüzünden. E, sonra da e, bir serseri kurşun birisi tarafından vuruluyor. E, kimliği belirlenemeyen bir insan tarafından olarak ölen bir e, arkadaşımız. Onun adına Buenos Aires'te saygı olsun diye Dario The du Boys Duo diye kurulmuş bir grup var. İkili ent atmosferik müzik yapan Kötü bir ikili. Kötü bir dünya. Yani biraz böyle evet. can sıkıcı oldu yani çok ve bunun bulunamaması da çok tuhaf yani. Hani bir, bir gizem yani. Hala, hala gizem. Evet. Kurulmuş, halimeçulmuş ve faalimeçullar arasında yerini almış dinlediği tabii ki Detme metalci olduğu için gruplardan bir tanesi de Napalmdet, İngiliz anarşist gruplardan bir tanesi. Anarko, punk hareketiyle beraber müziğe başlamış Napandet ki Carl Puyol, Barcelona'nın o koca defansı kimsenin yenemediği defansı ki kendisi de çok entelektüel bir insan. Tabi tabi. Bavul bavul kitap taşırmış. Aynen. Şey kamplara. İlham'da, kamplara. söylüyorlar. soruyorlar. Şeyde kamplarda kitap okuyormuş da. Ya diyor ya televizyon izliyor ya oyun oynuyor. Sen kitap okurken görüyorsunuz. O da şey diyor. Ben neyim ki diyor. Bu yol iki bavul dolusu kitapla geliyor. Neredeyse bir akademik test hazırlar gibi her kamp zamanında diyor. Feld kamp zamanında mı? Her kamp zamanında. Aa, bu, bu espri biraz şey oldu. Sonra da şey olmadı. Eee deyince Napoundet eee Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en kısa şarkısını yapan grup. Bir saniyenin altında hani önüne arkasına bir es koyduğunda bir saniyeyi bulabilen. Şimdi onu mu dinleyeceğiz? Evet. Ee, bir, belki bu küçük bir arayla onu dinleyebiliriz. <gülüyor> dünyanın en hızlı golünden daha kısa. Çünkü dünyanın en hızlı golü iki saniye. Ee, Nasıl oldu? Hilal e, takımının oyuncusu o, Navaf Al-Abat'in. İşte Santra'yı Santra Yaptığı anda vurduğu top. Ama ya topun gitme... Vay sert de vurmuş o zaman. Yani. Kareci de önde. Ee, Nap bu şarkısının adı... Fade yapma ama tamam tamam. Eziyet çekiyorsun anlamında. You suffer. Nasıl parça? <gülüyor> Anlamıyorsam bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyebiliriz. <gülüyor> Tekrar ne alabilir miyiz? Evet, evet bir daha karşı alalım. Bir koru. daha alalım. Bu da ne demek istiyor sanatçı? Sanatçı burada bir şarkı yapmak için işte köprülere, nakaratlara ihtiyacın yok. Ne yaparsan yap eziyet çekiyorsun. Yusufur Diyor. Demiş. Ben şu anda böyle yorumladım. Peki. Ama yani. E, Daha demiştim. bir an da, yani <gülüyor> ben de dinlediğimde böyle bir şey. Gol Sevinci nidası var. Haa bu da. Ya yani biraz ha, hardcore e, müzik. ...denen müziğin içinde yani... punk hardcore'unun... E, ...içinde şöyle bir durum var... ...çok kısa şarkılar yapılabiliyor... ...yani şarkı formunun bir önemi yok ya... ...hep bildiğimiz hep şarkılar dinliyoruz ya. işte ...şarkılar başlıyor işte... ...karlar düşer düşer düşer ağlarım... ...oradan bir köprüye geçiliyor işte... ...nakaratlar söylüyor falan... ...bunun dışında... E, ama, yani ama bu şekilde olarak. yolu sevgiden geçen herkesle buluşamayız bir bu <gülüyor> hayli. <Onun> <gülüyor> evet. evet. Yolu futboldan geçenlerin herkesle programı buluşalım. olarak evet. devam ediyoruz evet. yolumuza. Napalm detten Yusufur adlı parçayı iki kere dinledik bakın evet, Her zaman kere... yapmayız bunu. <gülüyor> madem bir öyle, program içinde iki kere. Madem dinledik. öyle bir tane e, e, eziyet çekmeyenlerin müziği ne <gülüyor> dinleyelim? Liverpool'un çok sevdiğim topçularından bir tanesi Daniel Agger. O da. Rock müzik seven bir insan. Ee, Twitter'da bir interview'da, bir röportajda ona tüm zamanların en sevdiği şarkısı ne demişler? O da White Snake'ten Here I Go Again demiş. Bu da benim e, futbola merak saldığım zamanlarda çok sevdiğim şarkılardan bir oh, tanesiydi. Hem bir 82 versiyonu var hem de bir 87 versiyonu var. Doymamışlar çünkü bu şarkı üzerinden para kazanmaya. <gülüyor> ve 87'deki versiyon dünyayı kasıp kavurmuştu. O şarkıyı dinleyeceğiz. White Snake'ten Here I Go Again. Evet Libro'dayız. Cüneyt Bolakla beraberiz. Ee, yavaş yavaş Hard Rock'a geçeceğiz derken yine galiba Metal Sularındayız. Evet yani. Whitesnake'den dinledik. Ee, kim vesile olmuştu. Yaz. Ee, Dani Ager. Dani Ager. E, Amal öncesinde ee, çok kısa bir müzik arası verdiğimizde onu da Puyol'un çok kısa iki müzik arası iki verdik. İki müzik arası <gülüyor> <onun> <gülüyor> biraz böyle. Yani yani uzun Puyol şarkılarını <gülüyor> çalmaya kalksak burada hani Şş. bir buçuk dakika olacaktı. <gülüyor> Şimdi senin notlarına bakıyorum. uh Frings'i görüyorum. Torsten Frings'i. Uzaklardan çok güzel gelişine toplara vuran inanılmaz bir oyuncuydu evet. bence yani. Hani... 2006 Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birine imza atmıştı. Dortmund'da ayrı güzel. Münih'te pek bir parlayamamıştı. Ama ondan sonra gerçek yerini Werder Bremen'in o işte beş atıyorsan üç ye, yedi atıyorsan dört ye. Thomas, Thomas Şaflı ve Ümit Davalalı dönemden evet. değil mi? Zamanlarında e, yaşamıştı bu arkadaş da sert müzik seven bir e, insanmış. Ama başka bir daha var e, bu memlekete döndüğümüzde. Çünkü memleketten Türkiye'li çok herhalde heavy metal dinleyicis fazla bulamadık. Ben, ben hiç açıkçası denk gelemedim. Yani, yani kişisel... Röportaj az, vermediler. Evet, yani evet. o bilgi bize ulaştırmadılar ama... ...Türkiye'de oynaymış futbolcu var. Ulfalusi değil mi? Evet. Böyle Thomas, okunuyor. Thomas Ulfalusi. Yani, Galatasaray'da oynaymış Çek Cumhuriyeti futbolcusu. Evet, Madrid'den geldi... ...savunmadan... Atletico Madrid'den. Evet, Atletico Yani hani Madrid deyince zaten... Biz de diyorsun doğru bir tek Atletico Madrid'i var. ACDC'yi görüyorum. Evet, ACDC çok seviyormuş. de Avustralya'dan... Kopup gelmiş. Kopup gelmiş. Aslında zamanında İskoçya'dan Avustralya'ya gidiyorlar. Sonra bir daha geri dönüyorlar. Bir daha geri dönüyorlar. Ama geri döndüklerinde artık ellerinin altında binlerce... Kilowatt gücünde amfiler var. Hmm. Ee, grubun gitarcıları e, Angus Young ve kardeşi, abisi Malcolm Young. Glasgow Rangers hayranları. Allah Allah. Evet. Olmadı şimdi. Çünkü biz. oradan gelmişler. Ne yapsın? Serpik ona... var ya. Yani yani Buna protestan o zaman. Belki de bilmiyorum. yani. Büyük ihtimalle. Rangers tutuyorlar. Ama seni. yani hani şeytanın oğlu olarak e, bir sürü yerde e, yasaklanan bir insan angustyank. Hani protestanlığı bırak, hristiyanlığı bırak. Yani ACDC tanımlarında, ACDC ne demek? Yani normalde baktığımızda bir adaptöre ACDC yazdığını görebiliriz mesela. Onun yerine ACDC için Antichrist Devil's Child gibi tanımlar bile üretebiliyorlar. Yani bu adamların pek dinle, imanla ilgisi yok. İşte davulcuları geçenlerde zaten artık yaşını 65 falan muhtemelen bir tane sevmediği bir tanıdığı için kiralık katil tutmaktan e, ve bu sırada da e, gözaltına alındığında yanında çeşit çeşitli uyuşturucu bulunmaktan bulundurmaktan tutuklanan bir insan grubun pek bir dinle imanla alakası yok. E, 80 öncesinde başka bir vokalistleri var. 80 sonrasında gelen vokalistleri 12 Eylül'de deniyor. Tabii ki. Tabii <gülüyor> ki Newcastle United'ın e, bir taraftarı olan Brian Johnson Tune Army bu arada. Tune Army. Newcastle United'ın şey lakabı. lakabı. lakabı. Hı -hı. Onu tutanlara da Jordi deniyor. Hayvallah. Brian Johnson'ın ACDC'ye gelmeden önce grubun adı da Jordi. Futbol Hı -hı. ve müzik hikayesi Futbol bol. Futbol ve müzik. Ee, ya şimdi e, sen Jonas Olson'u anmıştın bu e, gitarist e, kadromuzda değil mi? Norveçli oyuncu. Ama evet. bir taraftan da e, çok hoş bir e, listesi var. E, Rolling Stones, Nirvana da dün bir vesile Nirvana ve Kutkobe'yi dinlemiştim Unplugged New yok konserinden. O yüzden bu vesile almak iyi oldu. The Who severmiş. Jimi evet, Hendrix, severmiş. Bob Dylan. Yani bu Hı. abimiz birazcık daha böyle bir yani rock, mi, rock, rock, se yani evet. rock sever herkesin zaten hani sevdiği insan listeyi koydu evet, yani. yani hani... Ama yani bunu bir futbolcuda görmek yanında West Bromwich yazıyor herhalde. Evet. Orada e, oynamış bir e tabii şimdi Norveç olunca da oynayan yerler belli yani klasman olarak. Ama yani, şu, yani bir sporcuda bunları görmek yani memleketi düşündüğün zaman yani hakikaten çok hoş şeyler. Matbaa bize biraz geç geldi. yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman diyorsun e, ilayde böyle e, enteresan enteresan dedim. Yani e, daha farklı böyle, kültürlere açılmış, açılmış sporcular -Tür mı? Türk kiri futbolcuları göreceğiz gibi gözüküyor. Umarım. Ama yani. Ümit Davalı gibi açılmalarından korkuyor. Yani evet o biraz korkunç bir örnekti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye bak onun yolu da sevdadan geçmiş. Kayahan abiyle. Doğru. Yani e, muhtemelen o. E, şarkı e, Siyah Beyaz Benim Gibi Biraz e, Kayan'ın bu şarkısının e, altyapı olarak kullandığı rap hı albümünün hı. bir tane şarkısında. O zaman sanırım Beşiktaş'ın daha kabullenmediği işte e, tribünde söylemediği bir şarkıydı. O bu. kadar değildi evet. Yani evet. bugünkü kadar kabullenilmiş bir şarkı değildi. Bunu bir Galatasaraylı Verda Ebremen'le bir insanın başarmış olması Beşiktaş açısından da güzel. Xavi e, Alonso ve Layton Baines'i görüyorum. Evet, Baines takımın sol bekiydi zaten Gibson gitarlarının yaptı. Ama Rosiçki bir taraftan. Rosiçki ayrıca gitar da çalıyor. Evet. Gayet de iyi de çalan bir insan açıkçası. Çek Cumhuriyeti'nden hani başlı başına bir milli takım çıkabilir. Belki hani hadi biraz kasalım eski Yugoslavya'yı bir yere getirelim falan gibi. Hırvatları şey da katarsak nedeni yani belki Peter Czech var bira kalede. Tüketi, bira tüketimi de olabilir tabi Yani biliyorsunuz kültürel yakınlığa var dünya kişi tabii. başına e, en çok bira tüketimi en çok olan ülkelerinden bir geçtik. Ben tüketimi. de birkaç gündür ondan içiyorum. Evet. Şöyle bir e, noktaya gelebiliriz. Şimdi ECS'den basıyorduk. Aslında ECS dinleyecektik ama dinleyebiliriz yine yani. Kısa kısa vaktimiz var. O zaman ECS'den bir şarkı dinleyelim. Ee... Hamburg'un çok sevdiğimiz takımı Zai Pauli'nin e, maçlarından önce çaldığı Cehennem çanları. Hell's Belles şarkısı zaten önceki vokalistleri öldüğünde yeni çıkan Back in Black karalar içinde dönüyoruz albümün ilk şarkısı da buydu Back in Black albümünden Hell's Bells AC/DC. ACDC'den Herz Belze'yi dinledik. daha Açık Radyo'da 94.9'dayız. Cüneyt bana kızacak ama metalden birazcık kaçacağız. Ve başka bir e, müzikle ilgilenen bir sporcunun kısa hikayesine bakacağız. Yakın Markaç köşesinde Yakın Markaç Well sit children, let me give you the subject of the day. Brezilya, 2014 yazında birden fazla hikayesi olan maçların oynandığı bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Halkın tüm protestolarına, FIFA'nın bulaştığı bütün yolsuzluk skandallarına rağmen. Almanya'nın Portekiz'i 4-0 yenerek açılan turnuvanın dördüncü gününde 0-0 biten İran-Nijerya maçının sırasında televizyon karşısında muhtemelen uyuklamaya başlamış olan futbol severleri Devletleri'nden Clint Dempsey'nin maçın henüz 30. saniyesinde Gana bıraktığı gol uyandırma servisi olarak imdada yetişmişti. Hemen geçmiş kupalar araştırıldı. Kaptan Amerika kupa tarihinin en hızlı 5. golünü atmıştı. Maçın iki gün ardından Wall Street Journal'da Demce hakkında çıkan bir haber ise daha şaşırtıcıydı. Rap müziğe ilgisini hiçbir zaman gizlemeyen ve Seattle Sounders'la imzaladığı sözleşme sonrasında stadyumda da bir şarkı seslendiren Demce, 18 Haziran 2014'te rapçi arkadaşı XO ile 13 şarkılık bir albüm çıkaracağını duyuruyordu. 9 Mart 1983 Texas doğumlu futbolcu futbolda profesyonel olmadan önce de müzikle bir hayli içlişinmiş. Daha sonralarında sponsor firmasının ondan bir parça yazmasını istemesiyle Don Trade adını verdiği parça 2006 yılındaki Dünya Kupasına katılan ABD takımı için bir maaş haline gelmiş. Son albümünün oluşma hikayesini "Demsi, arkadaşlarla eğleniyorduk. Sonunda ortaya bir albüm çıktı." cümleleriyle açıklarken müzisyen arkadaşı ve marka yöneticisi Mike Shaddae ise başka bir hikaye anlatıyor. Belki Brezilya'daki Dünya Kupası için de bir şarkı yaparız diye gizli bir düşüncem vardı. Dempsey ile stüdyoya girdik, onu kandırdım diyemem ama hele bir kaydedelim de sonrasına bakarız demişti. Sonrasında da olan oldu ve albüm ortaya çıktı. New England Revolutions, Fulham, Tottenham Hotspurs, Seattle Sounders ve Billy takım formalarıyla takımlarının tarihine geçen Dempsey, Futboldaki yeteneğini ve kalitesini kanıtladı. Sıra galiba artık müzikte. Yakın Marcas. Evet, libo'nun son dakikasına girdik ve hadi diyoruz. Net. ...Motored'den... ...aslında işte şarkı çalmak istiyordum... Falan da. Şöyle bir şey... ...futbolla ilgili olan futbolcu, fut, metal dinleyen... ...futbolculardan, rock dinleyen futbolculardan... ...ya da işte futbol seven... ...metalcilerden, rakçılardan ...bahsettik. Benim içinde olduğum... ...üç program içinde. Bir tane adam var ki... ...Motored'in her şeyi olan... ...bastısı, vokalisti, Lemi Hiçbir alakası yok futbolla. Stokta doğan ama nefret eden futbol olan bir insan. Fakat bu insan... ...seneler sonra... ...biraz da yaşlılık döneminde... ...bir teklif geldiğinde... ...10 yaş e, öncesi... E, ...10 yaş altı takımından... ...Lincoln Boys'un ...İngiltere'deki Greenbank'taki... E, ...10 yaş altı takımından bir teklif geliyor... E, ...zamanında... E, ...Lemmy'yi tanıyan... E, ...Gary Waite... ...diyor ki bize biraz yardımcı olur musun? Kulübümüzün desteğe ihtiyacı var... ...Lemmy'nin de herhalde o sırada... ...eli bol bir durumunda... Tamam diyor benden gelsin Motoret formaları. Üzerinde Motoret'in logosu olan Snaggletooth azgın kuduz bir köpektir kendisi. Olduğu formalardan ve e, altlardan, şortlardan, pantolonlardan, e, ayakkabılardan yolluyor. Ve hala daha destek olmaya devam ediyor. Lemmy'de futbolcu yapıyorlar yani. Yani leme en azından aman abi ben size çocuksanız her türlü destek olurum diyebiliyor. Evet uzun soluklu Cüneyt Bolak programlarımızın sonuna geldik. Bence kapanışı tamamını çalamasak da bir Motohit parçasıyla yapalım. Rock and Roll. Herkes iyi pazarlar. İyi pazarlar.